Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Ve Salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin Ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmain Rabbi essir ve la tuassir rabbiten bil hayir amin Muhterem Müslümanlar, muhterem kardeşlerim ve muhtereme başlarım Ölüm ve sonrası hesap günü şuuru Ders serimizin inşallah bugün son bölümünü işlemek üzere bir araya geldik. Cennete götüren amellerden bahsetmiştik. Son dersimizde hatırlayacaksınız. Onun bir devamını inşallah bugün yapmayı murad ediyorum. Cennete götüren ameller fiili olarak, kavli olarak bedenle yapılan, malla yapılan o kadar çok amel var ki ayet-i kerimeler bununla alakalı önceki derslerimizde paylaşmıştık son dersimizde ve bu dersimizde de daha fazla hadis ağırlıklı inşallah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin buyruklarından yola çıkarak hangi ameller kulları cennete götürür özellikle anmış olduğu şu amelin karşılığı cennette şudur buyurduğu hadis-i şerifleri paylaşacağız inşallah Kur'an ayına doğru adım adım ilerliyoruz bugün 23 Recep hicri olarak yaşamış olduğumuz gün takvimde yani Ramazan ayına 5 haftalık bir zaman dilimi kalmış Ramazan ayı Kur'an ayı Kur'an-ı Kerim ile ilişkimizi düzeltme adına inşallah Kur'anla alakalı bir hadiste söze girelim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor Kur'an okumak cennete gitmek için bir sebeptir Abdullah bin Amr radıyallahu anh rivayet etti Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyurdular ki kıyamet gününde Kur'an ehline şöyle denilir yani Kur'an okuyanlara oku ve cennetin yüksek derecelerine çık dünyadayken okuduğun gibi Kur'an'ı oku derler cennette. Zira cennetteki makamın okuyacağın son ayetin bittiği yer olacaktır. Denilecek, nide edilecek. Kıyamet gününde Kur'an ehline muhterem kardeşlerim. Her sene söylüyoruz insan olduğumuz için bu de bundan sonraki senelerde de hatırlatmakla mükellefiz. Kur'an'la ilişkisi bugünkü Müslümanların İstenilen yerde makamda olmadığı için Kur'an'la olan ilişkimizin istenilen yere ulaşabilmesi için Bu hatırlatmaları yapmamız gerekiyor Kur'an-ı Kerim sadece Ramazan ayına mahsus kitap değildir Kur'an-ı Kerim sadece Ramazan ayında okunan kitap değildir Kur'an-ı Kerim'in okunmadığı her gün Kaybetmiş olduğumuz bir gündür Üç aylar Recep, Şaban, Ramazan ayı, işte 3 aylar diye anılması, Recep ayı girdiğinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın duasıyla bu hatırlatmayı yapmamızın sebebi aslında oraya hazırlık yapmak içindir. Kur'an-ı Kerim'i Ramazan'da en azından baştan sona okuyabilmek için fazla vakti olmayanlar veya fazla okumayı bilmeyenler, güç takat yetiremeyen kardeşlerimiz için Recep ayındayken başlayıp oraya doğru adım adım ilerleyebilmeleri için bir fırsattır. Hani Ramazan ayında belki meşgul olacaksınız, çalışacaksınız, belki izinli olmayacaksınız, belki her gün bir cüz okuyamayacaksınız. Öyleyse şimdiden başlamak, Recep ayı girdiğinde başlamış olmak bir fırsattır inşallah. Bu vesileyle cennette oku ve yüksel hadisini paylaşarak bunu hatırlatmış olalım muhterem kardeşlerim. Bu genel olarak Kur'an. Kur'an okuyanlar cennete gireceklerdir buyurdu Efendimiz Aleyhisselam ve cennette okuduğun harflerle, okuduğun ayetlerle yüksel denilecektir kendisine. Genel olarak öyle. Bazı bir de özel ayetler, hadisler, e, sureler vardır ki onlardan da birkaç tanesini paylaşalım inşallah. Aklımızda kalsın, amel edelim diye teala. Mesela Hazreti Ebu Umame radiyallahu anh'ın rivayet ettiği Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu Hani bizde bu namazlardan sonra tesbih çekerken Öncesinde okuduğumuz ayet el kürsi Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesi Buyuruyor ki Resulullah ve Selam Kim her farz namazın akabinde Ayet el kürsi okursa Kendisiyle cennete girmesi arasında Bir engel kalır O da ölümdür buyuruyor Ölünce cennete girer Her namazdan sonra kim Ayet el kürsi okursa Onunla cennete girmesi noktasında bir engel kalmıştır o da ölümdür. Zaten ölmeden cennete girilmeyeceğine göre bu da herkes için kaçınılmaz bir sonuç olduğuna göre Allah'ın izniyle o mutlu o güzel sonuç geldiğinde dostu dosta kavuşturan cennete ulaştıran ölüm anı geldiğinde o okuduğumuz ayet el inşallah Allah'ın izniyle cennete gitmemize vesile olacaktır buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Muhterem kardeşlerim, bir başka sureden örnek verelim. Mülk suresi, tebarekellezî biyedihil mulk diye bildiğimiz Enes bin Malik radıyallahu anh rivayet ediyor. Resulullah buyurdu ki, Kur'an'da öyle bir sure vardır ki, bu sure yalnızca 30 ayettir Mülk suresi. Bu sure kıyamet günü sahibini cennete sahibi okuyan gidinceye kadar onu savunacaktır o sure Tebârekellezî biyedihil mülk Yani mülk suresidir 29. cüzun ilk suresidir muhterem kardeşlerim Okumak lazım Her akşam okumasak Haftada bir defa, ayda bir defa Böyle bir alışkanlıklar Haline getirip mülk suresini Okumamızı Tavsiye ediyor Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem Cennete götüren bir amel olarak Dille yapılan bir amel olarak öğretiyor bize istifade edin diye muhterem kardeşlerim. Daha kısa bir sure İhlas Suresi. Zannedersem bilmeyen yoktur inşallah aramızda en küçük genç kardeşlerimize varana kadar. Yani kulhuvallahu ehad diyebildiğimiz Kur'an-ı Kerim'in o en kısa surelerinden Enes bin Malik radiyallahu anh rivayet etti. Buyuruyor ki Kuba mescidinde imamlık yapan bir sahabe vardı. Yani Medine'ye o yakın olan Kuba mescidinde her rekaatta insanlara namaz kıldırırken önce İhlas suresini okuyor. Yani. Önce kul huvallahu İhlas suresini okuyor. Sonra Zamm-ı sure okuyor. Resulullah'a bildirdiler. Ya Resulullah bu böyle yapıyor diye. Sordu Efendimiz aleyhissalatü vesselam niçin öyle yapıyorsun? Dedi ki ya Resulullah çok seviyorum o sureyi dedi. İhlas suresini çok seviyorum dedi. Buyurdu ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o sureyi sevmen cennete girmene vesile oldu buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olacak değil vesile oldu yani sen o sureyi sevdiğin için Allah o sureyi sevmeni senin cennete girmene vesile kıldı ihlas suresi Kur'an-ı Kerim'de bize tevhidi öğreten Allah'ı anlatan Allah'ı tanıtan bildiren en kısa en veciz en öz suredir muhterem kardeşlerim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bunlarda örnek olarak Sizin için seçtiğim hadis-i şeriflerde Başka sureler de var Başka ayetler de var Bize tavsiye ettiği cennete götüren Hepsini anlatamayız tabi ki Vaktimizi göz önünde bulundurarak Bir tavsiye olsun diye muhterem kardeşlerim Dil ile yani fazla yorulmadan Fazla Meşakkate girmeden Mali olarak bir masrafa Girmeden yapabileceğimiz Garanti olarak cennete götürecek Müminler için muhteşem istifadedir bunlar diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Okumak için okuyabilmek gerekir. Gayet tabii ki. Yani okuyabilmek lazımdır ki okuya, okuyasın Kur'an-ı Kerim'i. Eğer okuyamıyorsan bu hadislerden mahrum kalacaksın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu cennete götürecek vesile olacak buyurduğu amellerden mahrum kalacaksın. Öyleyse Kur'an okumaya Bismillah demek gerekiyor eğer bilmiyorsak. Biliyorsak o zaman da Kur'an'ı Allah'ın emrettiği, Resulullah'ın öğrettiği şekilde tecvidiyle beraber okumayı öğrenmek gerekiyor. İlmin sonu yok. Yani bir ilim yoluna girmemiz gerekiyor. E, Kur'an ilmi de bunun en başında geldiği için neden? Çünkü namaz kılacağız, namazda okuyacağız, namaz onsuz olmayacak, namazda mahreçler, telaffuz doğru olacak, hata olursa namaz olmayacak e, bir ilim yolu bir ilim çalışması olması gerekiyor e biz şimdi burada e tabi okula gidiyor çocuklarımız Avrupa'da yaşıyoruz okullarda hani Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenmiyorlar kendi inisiyatifimizle evlerimizde getirdiğimiz camilerde da Kur'an kurslarında okuyorlar öğreniyorlar e bir çalışma bir gayret sarf etmemiz gerekiyor çocuklar için bu gayretleri az da olsa sarf ediyoruz fakat kendimiz için biraz tembeliz bu noktada kendimiz için halbuki ilmin e, efendimiz aleyhissalatü vesselamın ifadesiyle hani beşikten mezara kadar buyuruyor ya ilim sonu yok başı var sonu yok bir yerden gireceksin bismillah diyeceksin benim yaşım şu kadar oldu öğrenemem dilim dönmez aklım ermez filan kelimeler şeytanın verdiği vesvese şeytanın amelden soğutmak için verdiği yalan bunlar alakası yok kaç yaşında olursa olsun 50-60 yaşında hafız olan insanlar da iyi var hafız Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenmeyi bir tarafa bırak. Öyleyse muhterem kardeşlerim ilim yoluna gireceğiz. Kur'an-ı Kerim okumayı öğreneceğiz. Bu yola girmemiz dahi cennet için bir vesiledir, bir ameldir. Öyle buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyli rivayet etti. ''Menseleke tarikan yeltemesu fihi ilme'' Kim ilim yoluna girerse ilim yolu. İsterse bu Kur'an ilmi olsun, isterse Arapça olsun, ilmihal olsun... Fıkh neyi isterseniz yani İslami ilimlerle alakalı bir yola girerse ilmi öğrenmek isterse bu yola başvurursa Sehelallahu lehu bihi tarikan ilel cenneti Allah o girmiş olduğu ilim yoluyla onun cennete giden yolunu açar diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O girdiği ilim yolu onun cennete gidecek yolunu açar cennetini kolaylaştırır. O ilim yolu sayesinde buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İlim meclisleri cennet bahçeleridir. Cennete de cennetin bahçelerinden ulaşılır. Öyleyse cennete götüren o bahçelerden nasibimiz bir şekilde olsun inşallah. Haftanın en azından bir günü bir ilim meclisinde bulunalım muhterem kardeşlerim. Bir sohbet ortamında, bir fıkıh ortamında, bir Kur'an ortamında bulunup oradan nasibimizi alalım Allah cennete giden yolumuzu kolaylaştırsın diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Cennete götüren pratik bazı amellerle devam edelim. İnşallah yine dille yapacağımız çok basit, tarifi tabiri caizse basit yani işleme noktasında. Fakat karşılığı çok büyük olan bazı amelleri paylaşalım inşallah cenneti kazandıran. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh buyurdu Resulullah'tan. Buyuruyor ki Efendimiz Aleyhisselam Miraç gecesinde Miraç gecesinde salıyı çarşambaya bağlayan gece Miraç gecesi olacak inşallah hani Recep ayının 27. gecesi Miraç kandili diye insanların bildiği tanıdığı önemli bir gece anmamız hatırlamamız tefekkür etmemiz tezekkür etmemiz gereken bir gece işte o Resulullah'ın göğe yükseldiği Miraç hadisesini yaşadığı o gecede diyor Resulullah Semaya yükselirken Hz. İbrahim'le karşılaştım. Hz. İbrahim aleyhisselam'la karşılaştım. Bana dedi ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem benden ümmetine selam söyle dedi. Ve aleykumusselam. Bize selam söylüyor Hz. İbrahim aleyhisselam. Cennetin toprağı çok güzel, çok hoş. Suyu çok tatlı. Arazisi çok düz ve geniş olduğunu onlara söyle. Bu cennet arazileri, toprakları, suları Subhanallah velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve ekber diyenler için olduğunu onlara söyle dedi. Hazreti İbrahim aleyhisselam muhterem kardeşlerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu Tirmizide geçen hadisi Abdullah ibni Mesud kanalıyla radıyallahu anh bize bildiriyor. Hani bunu da namazlardan sonra tesbih çekmeden önce yapıyoruz söylüyoruz daha sık Yapmamızda fayda vardır. Muhterem kardeşlerim, cennetin toprağını garantileyen dille yapılan bir ameldir. Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü ve allahu ekber. Bir defa demek böyle bir iki saniyelik bir iş. Hiç yorulmadan, zahmet çekmeden ama inanılmaz bir karşılığın sunulduğu bir zikir muhterem kardeşlerim. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Fakir sahabeler geldi. Yani fazla zengin değiller, fakir fukara. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir şikayette bulundular. Dediler ki ya Rasulallah, bir derdimiz var, bir sıkıntımız var. O zengin sahabeler var ya ya Rasulallah. evet onlar ya Rasulallah, bizim gibi namaz kılıyorlar, bizim gibi oruç tutuyorlar ama onlar bizden daha fazla olarak mallarıyla infak ediyorlar yetimleri fakirleri görüp gözetiyorlar veriyorlar Allah yolunda daha fazla mükafat kazanıyorlar Ya Resulallah köle azat ediyorlar vesaire bizi geçiyorlar yani derdi bu yani Ya Resulallah o zenginler daha iyi arabaya biniyorlar daha güzel evleri var diye bir dertleri yok onlar alaka alanları değil haset yok çünkü haset yok Allah ona vermiş onlar ona zekat veriyor. Bu dertleri para değil. Maddi bir sıkıntı yok. Dertleri, sıkıntıları onlar bizim gibi parasız yapılan ibadetleri bedenle yapıyorlar. Ama bizden fazla olarak malla yapılan ibadetleri de yapıyorlar. Ya Resulullah yani bizi ecirde, mükafatta geçiyorlar. Derdimiz bu, şikayet etmek istiyoruz dediler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Öyleyse dedi ben de size bir şey öğreteyim." Onu yaparsanız hem onları hem onlardan sonra eğer onu yapmazsa o hariç yapan da aynısını kazanır. Hepsini geçeceğiniz onlara kavuşacağınız ecirde mükafaatta bir amel öğreteyim. Ver ya Resulullah deyince buyurdu ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem muhterem kardeşlerim. Her namazdan sonra 33 defa subhanallah 33 defa elhamdülillah 33 defa Allahu ekber derseniz. Onlar gibi siz de namaz kılarsanız, onlar gibi oruç tutarsınız, onlar gibi zekat vermiş gibi olursunuz. Onlar gibi köle azat etmiş gibi olursunuz. Malla yapılan bütün ibadetleri yapmış gibi olursunuz dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem muhterem genç kardeşlerim. Öyleyse namaz kıldıktan sonra hani nasıl ki böyle bir işe gittiğimizde o işte diyelim yevmiye. Bugün gençler yevmiye bilmez belki Avrupa'da fazla meşhur değil. Yani çalışıyorsun, o günlük hemen yevmiyeni, paranı alıyorsun. Çalıştın, almadan gidiyorsun. Çalıştın, almadan gidiyorsun. Çalıştın, almadan gidiyorsun. E günün birinde affedersiniz. Sözün mecazen dışarı enayi derler. Çalışıyor, para almıyor yani. Şimdi namazdan sonra da namazdan sonra da o tespihattan mahrum kalmak. O duaları yapmamak ecir, ücret, mükafatları almadan gitmek gibi bir şey olur yani. Bu kadar ecir var orada. Bu kadar. Yani zahmet çekmeden oturduğun yerde cenneti garantileyeceğin ecirler var. Bunlar kaçmaması lazım muhterem kardeşlerim. La havle ve la kuvvete illa billah. Bak basit. Dille diyebileceğimiz bir zikir. La havle ve la kuvvete illa billah. Bazen böyle dil alışkanlığı hanımefendiler de sık sık yapıyorlar. Kulak misafiri bazen oluyoruz. Böyle bir şeye öfkelenince, sinirlenince ''La havle ve la kuvvete'' diyor. Bu Allah muhafaza buyursun. Yani tehlikeli bir kelimedir. ''La havle ve la kuvvete'' deyip duramazsın. ''La havle ve la kuvvete'' güç, kuvvet yoktur demek. ''İlla billah'' diyeceksin. Ancak Allah'ın gücü vardır. Sözlü ibadetlerimde, fiili ibadetlerimde bana güç veren, takat veren otorite Allah'tır. ''İlla billah'' La havle ve la kuvveti illa billah. Kim derse diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona cennetin hazineleri açılır verilir. Cennet garantileyen bir amel dille yapılan muhterem kardeşlerim. Kim namazlardan sonra Allah'ım senden cenneti istiyorum. Allah'ım medhil nel cenne derse Allah'ım senden cenneti istiyorum. Arapçasını demeniz şart değil. Duanın dili Arapça olması şart değil. Türkçe dersin Almanca dersin hangisine dilin dönüyorsa Çince Rusça fark etmez. Bütün diller Allah'ın. Size dilleri veren Allah'ın ayetlerindendir. Renklere ayıran Allah'ın ayetleridir. Hepsi Allah'tan. Allah öyle murad etmeseydi hiçbir dil olmaz diğer gözünde. Tanışın diye övünün diye değil. Öne çıkın diye değil. Tanışın diye bu dillere Allah vermiştir. Bir zenginliktir. Beni cennetine koy. Cennetini istiyorum ya Rabbi ve ecirna minen nar beni cehenneminden koru ya Rabbi kim derse cennet onun için Allah'a dua eder ya Rabbi onu cennetine koy diye diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cehennemden kaçırmak için dua ederse cehennem Allah'a yalvarır onu cehennemden koru ya Rabbi diye diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazlardan sonra muhterem kardeşlerim basitçe yapabileceğimiz dualar bunlar Allah'ın izniyle şimdi bir dakika içerisinde bunlara kadar rahat yapabiliriz Bir dakika Bir dakikamız yok mu bir günde Allah için Yoksa özel olarak Trafikte Arabada giderken Lambalarda beklediğimiz o dakikaları bir düşünün Veya tren yolu kapandığında Veya trafik sıkıştığında O dakikaları bir düşünelim Sadece bir dakikada Kaç defa La havle ve la kuvveti illa billah diyebiliriz Kaç defa subhanallah diyebiliriz Kaç defa elhamdülillah diyebiliriz? Kaç defa İhlas Suresi okuruz? Kaç defa la ilahe illallah diyebiliriz? Kaç defa estağfirullah diyebiliriz? Hep dille yapabileceğimiz ibadetler. Bir dakikada. Bir dakikada 3 defa İhlas Suresini garanti her birimiz okur burada. Estedübillah. Kul huvallahu ehad. Allahus samed. Lem ve lem ve lem yekun lehu Kaç saniye geçti? Bir dakikada 3 garanti yani. Bir defa okumak da Kur'an'ın üçte biri mükafatını verdiğine göre diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem azim, yüce Allah'ın adını anarak yemin ediyorum çünkü Resulullah buyuruyor. Üç defa İhlas suresini okuyan bütün Kur'an'ı okumuş gibi mükafat alır. Hatim yapmış gibi olursun. Yani trafikte beklerken ekmek almaya gittiğinde ekmek sırada bekliyorsun, para ödeyeceksin. Kasada beklerken Sağla sorular meşgul olacağına, oradaki fuzuli işlere takılacağına, gönlünde, kalbinde, dilinde hep Allah'ın zikri meşgul olursa Allah'ın izniyle, dil neyle meşgul olursa onunla da ölür, son nefeste de o onu hatırlatır ve bu tarifsiz gerçekten mükafatlarla karşı karşıya kalırız. Muhterem kardeşlerim Allah'ın izniyle inşallah. Şimdi yine devam edelim pratik bazı, bazı cennete götüren amellerle inşallah. Dille yapılan amelleri hatırlattıktan sonra örnek veriyorum sadece. Daha çok tabi hadisler var. Abdestten bahsedelim inşallahu teala. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ukbe bin Amir radıyallahu anh rivayet ediyor. Buyurdu ki kim güzel bir şekilde abdest alırsa yani güzel abdest almaktan kastı orada hani böyle usulüne uygun yani sünnetlerine riayet ederek kıbleye yönelerek üç defa o bütün adabına, erkanına riayet ederek abdest alırsa, abdesi bittikten sonra bunu unutmayın inşallah. Herkesin aklında kalacak bir şey. Her abdest bittikten sonra kıbleye yönelip, Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu" derse, yani kelime-i Herkes biliyor bunu. Kim bunu yaparsa diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, cennetin sekiz kapısı onlardan bahsetmiştik. Cennetin sekiz kapısı kendisi için açılır. istediğinden gir denilir ona diyor Efendimiz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Basit. Her abdest aldıktan sonra hatta orada a, oruçlu değilsen kıbleye yöneldiğinde bir yudum elinle bir su iç. O da sünnettendir. Ondan sonra kelime-i şehadeti söyle. Ondan sonra hatta biliyorsan şu duayı da yap. Allahümme cealni minettevvabîn ve cealni minel mutetahhirîn Yani ya Rabbi, beni tevbe edenlerden, tevbesi kabul olanlardan eyle ve beni tertemiz kıl ya Rabbi Şu suyla bedenimi temizledim. Sen de benim günahlarımı abdest aldığım için temizle Allah'ım de. Cennetin sekiz kapısı senin için açık diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem muhterem kardeşlerim. Zaten abdest alacağız. Namaz kılmak için. Abdest almışken şu kelime-i şimdi bundan sonra bilmiyorsak buraya kadar her yani neyse söylememek kar payı olur mu hiç? Er kişinin hareketi olur mu hiç? Olmaz. Yani bu kazanç bu kar kaçırılmaz muhterem kardeşlerim Allah'ın izniyle Teala bunlara dikkat edeceğiz. Her abdest aldığımızda şöyle kelime-i şehadeti söyleyeceğiz. Ya Rabbi. Sen de günahlarımı temizle ben bedenimi temizlediğim için bu namaz içinde bir başka hazırlık bir başka psikolojik bir bismillah demektir Allah'ın izniyle yapacağız muhterem kardeşlerim. Bir dua var belki burada şimdi paylaşacağız aklımızda kalmayacak ama inşallah o ellerinizdeki telefonlarınızdan bakacaksınız bulacaksınız buna. Seyyidül İstiğfar denilir yani tevbelerin bağışlanma dilemelerin seyyidi efendisidir. Resulullah ve Selam bunu öğretiyor. Ama burada bir acayip garanti veriyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O Şeddad bin Eus radıyallahu anh'tan rivayet edilen hadis-i şerifte o duayı bize öğretiyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allahumma ente Rabbi. Ey Allah'ım sen benim Rabbimsin. Allahumma ente Rabbi. La ilahe illa ente khalaqteni. Bildiğiniz duaları da parça parça yapınca Bazen aklınız takılabiliyor La ilahe illa ente halakteni Beni sen yarattın ya Rabbi Senden başka ilah yoktur Ve ene abduke Ben senin kulunum Allah'ım Sadece sana tapıyorum Sadece sana kulluk yapıyorum Ve ene ala ahdike ve vaadike Mes Ben sana verdiğim söz üzereyim ya Rabbi Sana verdiğim vaad üzereyim Gücüm yettikçe ya Rabbi Eğodu bı kemin şerri ma sana atup. O bütün günahların kötülüklerin şerinden sana sığınırım ya Rabbi. Ve abu ula kbin ki Senin benim üstündeki nimetlerini itiraf ediyorum ve abu ula kbiden bi fakirliği. Ya Rabbi günahlarımı itiraf ediyorum beni bağışta. Fi inna hu layatfurununube illa ante ya Rabbi. Sen bağışlamazsan senden başka kimse günahlarımı bağışlayamaz. Bu duayı kim sabah yaparsa diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabah kalktığında veya sabah namazından sonra sabah bu duayı kim yaparsa o gün akşama kadar ölürse kesinlikle cennete girer diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kim bu duayı akşam yapar sabaha kadar Allah takdir ettiği için vefat eder ölürse kesinlikle ve kesinlikle cennete gider diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Seyyidul istiğfar, aklınızda kalsın. Büyük istiğfar duası muhterem kardeşlerim. Ezberlememiz gerekir. Sabah ve akşam yapmamız gerekir. Mesela sabah namazından sonraki duamızda, yatsı namazından sonraki duamızda bunu yapalım. Bir alışkanlık haline gelsin. Zikirler bunlar. Bizi yükselten, bizi yücelten, bizi ilerlettiren muhteşem dualar Buhari'de geçiyor bu muhterem kardeşlerim. Namazı hatırlatmadan olmaz. Bu duayı namazdan sonra yapacağız dedik. Tavsiye ettik. Unutmayalım diye inşallah. Öyleyse namazı inşallah bununla alakalı bazı tavsiyeleri, hadisleri hatırlatmadan olmaz. Belki bundan önceki bölümlerde hatırlatmış olabiliriz. Bir tekrar olsun iyi olur inşallah. Namaz ehemmiyetine binaen Ubade bin Samit radıyallahu anh Efendimiz'den rivayet etmişti. Ne buyurmuştu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Allah kullarına günde beş vakit namazın farz kıldı. Bu Allah'ın Kulları üstündeki hakkıdır. Kim namazlarını noksansız kılarsa, onları hafife almazsa, onu cennete koymak Allah'ın kesinlikle sözüdür. Allah söz verdi. Bunu sana farz kıldım ey kulum. Eğer namazlarını kılarsan, ciddiye alırsan, hafife almazsan ne demek yani bu? Namaza hafife almak ne demek? Yani gezmeye gidecek ama namaz da girecek biliyor. Şimdi 10 dakika sonra yola çıkacak, namaz da girecek. Namazı hesaba katmıyor. Alışverişe gidecek namaza sabah katmıyor. Çalışacak namaza sabah katmıyor. Halbuki her şey namaz çerçevesinde dönmesi gerekiyor. Namaz çevresinde dönmesi gerekiyor. Her şeyimiz namaza göre ayarlanması gerekiyor muhterem kardeşlerim. Namazı ciddi almak, namaza göre yaşamak. Onun üzerinde Allah'ın vaadidir cennete girmesi. Kim de onları gereği gibi yerine getirmezse Allah'ın ona hiçbir sözü yoktur diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın ona hiçbir sözü yoktur. Dilerse onu azap eder. Dilerse onu cennetine koyar. Tövbe edebildiyse, nasip olduysa Allah'ın ona sözü yoktur diyor muhterem kardeşlerim. Yine bu beş vakit namaz genel olarak o beşin içinde iki tane özel namaz var. Her gün. O beş vakit namazın içinde özel iki namaz var. Hangisi onlar? Sabah ve ikindi namazları. Bunlar özel namazlar. Neden? Onlar şahitli namazlar. Gündüz ve gece melekleri çünkü orada nöbet değişimi yapıyorlar. Allah onlara soruyor. Ey meleklerim kullarımı nasıl buldunuz? Sabah namazında. Ya Rabbi namaz kırıyorlardı. İkindi nasıl buldunuz? Namaz kırıyorlardı Ya Rabbi. Şahit şahit amel defterine girdi meleklerin şahitliğiyle. Meleklerin şahitliğiyle belgelendi. Amel defterine yazıldı muhterem kardeşlerim. Sabah ve ikindi namazları. Ebu Musa Eleş'ari radıyallahu anh Efendimiz'den rivayet ediyor. Buyurdu ki her kim sabah ve ikindi namazlarını... Cemaatle kılarsa kesinlikle cennete girer buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse cemaata zaten riayet etmek cennete gitmek için vesiledir. Ama bu namazlarda yatsı ve sabah namazı için de var aynı rivayetler. Ona benzer rivayetler muhterem kardeşlerim teşvik olsun diye hatırlatıyoruz. Cemaat farz. Far, yani cemaat farz namaz için. Bir de nafileler var. Hani cemaatla kılınmayan fakat. Yine cennete gitmeye vesile olan mesela bakın Ümmü Habibe annemiz radıyallahu anh'a annemiz buyuruyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Hiçbir Müslüman kul yoktur ki hiçbir Müslüman kul yoktur ki farz namazların dışında günde 12 rekat nafile namaz kılsın da Allah onun için cennette bir ev yapmamış olsun. Ya yani ne demek bu? kim 12 rekat günde nafile ama sünnet kılarsa mutlaka Allah onlardan dolayı kendisine her gün her gün her gün cennette bir ev yapar her gün yeniden fırsat yeniden fırsat kapı açık Allah cennetin yollarını açmış ve koşun diyor Allah açmış koşun diyor girin cennetlere şimdi nedir bunlar muhterem kardeşlerim bu da Tirmizi'de geçen hadiste açık diyor sabah namazının sünneti Kaç etti? İki. Öğlen namazından önceki dört rekat sünnet kaç etti? Altı. Öğlen namazından sonraki iki rekat sünnet etti? Sekiz. Akşam namazından sonraki iki rekat etti? On. Yatsı namazından sonra da iki rekat etti? On iki rekat. Müekket sünnetler işte bunlar. Ayırıyoruz ya sünneti müekked sünneti gayrı müekked. Yani Resulullah ve Vesselam'ın terk etmediği, hep kıldığı, kılın dediği sünnetler. İşte bunları kim kılarsa diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Her gün yeniden, yeniden, yeniden onun için cennette bir ev yapılır Allah'ın izniyle. İhlasla kılarsa, Allah'tan isteyerek kılarsa, Allah için yaparsa bu mükafat her gün onu beklemektedir muhterem kardeşlerim. Şimdi bakın. Yine bu secde ile alakalı. Rebiyab İbni Ka'b radiyallahu anh var. Yani bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bazen hizmet ediyor. Geceleri sabahlara kadar onun kapısının önünde bekliyor. İşte ona abdest için su götüreyim diye bir ihtiyacı var mı sorayım diye filan vesaire. Bu mübarek sahabe bir gün muhterem kardeşlerim. Rasulullah onun bu hizmetlerini görüyor, görüyor. O vefa ehli, vefa abidesi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ya bu iyilikler karşısında diyor ki benden ne istiyorsan iste diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O sahabeye diyor Hazreti Rebi İbni Ka'b radiyallahu anha, benden ne istiyorsan iste diyor. O da diyor ki ya Resulullah seninle cennette beraber olmak istiyorum diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka bir şey istesen olmaz mı diyor? Çok ağır bir şey istedin yani. Çok ağır bir şey istedin. Yok ya Resulullah. Vallahi sadece bunu istiyorum. Ben dünyalık bir isteğim yok. Dünyalık için de burada değilim. Ben sana Allah için seni Allah için sevdiğimden dolayı hizmet için varım ya Rasulallah. Diyor ki efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyleyse diyor. Çok secde ederek bana yardımcı ol diyor. Yani ben senin için Allah'tan bunu isteyeceğim. Ya Rabbi, Rebi'i cennette benimle beraber eyle diye dua edeceğim. Ama bu benim duam. Sen de fiili duanla bana destek ol ey Rebi. Çok secde et, bana yardım et ki cennette beraber olalım. Yoksa ben sadece desem ama sen namaz kılmasan bu iş olmayacak. O zaten kılıyor da aslında bize ders veriyorlar muhterem kardeşlerim. Çok secde etmekten kasıt murat çok namaz kılmaktır muhterem kardeşlerim. Bol bol namaz kılmaktır. Farzları asla ihmal etmemektir. Kazaya bırakmamaktır. Bunun üstünde işte böyle nafileler ekleyerek kılmaktır. Hazreti Sevban radıyallahu anh yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den ya, Rab, ya Resulallah direkt cennete götürecek böyle bir şey öğretti"ye sorunca çok tekrar edince çok secde et ey sevban. Her secden için Allah senin bir dereceni yükseltir. Hatanı siler, garantili cennete gidersin. Sözünü veriyor muhterem kardeşlerim. Öyleyse bu rivayetler namazla alakalı, secdeyle alakalı cennete götüren ameller içerisinde en önde olan aklımızdan çıkmaması gereken, ihmal etmememiz gereken hele bu mübarek günlerde, bu mübarek gecelerde, bu mübarek zaman dilimlerinde Allah'a yalvarmamız gereken, iltica etmemiz gereken güzel ameller. Şimdi abdesti demiştik, abdestten sonra dilimizde nasıl cennette bir yer garanti etmek için amel olduğunu söylemiştik. Bir de orada bir namaz var namaz bölümünde onu da hatırlatalım inşallah. Bunu da Ukbe bin Amir radıyallahu anh rivayet ediyor Efendimiz aleyhissalatü vesselamdan. Her kim abdest alır, abdest aldıktan sonra ihlaslı bir şekilde kıbleye yönelir, iki rekat namaz kılarsa, nafile, abdest aldığı için yani, abdest aldığı için iki rekat namaz kılarsa cennet ona mutlaka vacip olur diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Abdest namazı diyelim buna. Yani ismi öyle değil de anlayalım diye. Bu aslında hani senin ayak seslerini cennette işittim ey Bilal dediğinde nedir seni böyle cennette ayak seslerini bana işittiren deyince ne demişti? Ya Resulallah abdest alınca iki rekat namaz kılıyorum demişti. İşte bu. Hazreti Bilal bin Rabah radıyallahu anh'a komşu olmak istiyorsan Abdest aldıktan sonra eğer kerahat vakti değilse onlara da dikkat edeceğiz. İlimsiz amel olmaz. Onun için ilim meclisini baştan söyledik. İnşallah iki rekat bu namazı kılıp bir fırsat daha yakalamış olacağız. Bakın o kadar pratik şeyler söylüyorum ki muhterem kardeşlerim. Günlük hayatımızda Müslümanlar olarak dünyanın neresinde yaşarsak yaşayalım. Günlük hayatımızda pratik olarak bunları yapmamıza bir engel var mı? Yok. İşte de çalışsak, kendi iş yerimizde olsa, bekar da olsak, evli de olsak, tüccar da olsak, yaşlı da olsak, genç de olsak bunları yapabiliriz rahatlıkla. Allah'ın izniyle inşallahu Teala. dinleyelim amel etmek için dinleyelim inşallah. Muhterem kardeşlerim sabah ve yatsı namazını biraz evvel söylemiştik kim bunları cemaatla kılarsa ikindi ve sabaha söylerken bunu anmıştık tekrar burada notlarımda da var onun için Allah cennette bir yer hazırlar hadisi şerifi fırsatlardan yine bir tanesi hatta Hz. Aişe annemiz radıyallahu anh'a hani cemaata gelmişken işte sabah için geldin yatsı için geldin ikindi için geldin namazlara camiye geldin orada saflar yapılıyor hani imam diyor safları düzgün yapalım saflarda boşluk bırakmayalım işte kabe'ye gidince de orada kim ama diyor Arapça savu sufu fakum ista'imu Türkçe aynısı yani düzgün durun diyor eğri büğrü durmayın saflarda boşluk bırakmayın çünkü bunlar namazın tamam olması için önemli şeylerdir araya şeytan girer namazınıza vesvese verir kim diyor namaza geldiğinde cemaatta safta bir boşluk görüp orayı doldurursa Allah onun için cennette bir ev yapar diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ya bu kadar ümmeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olmanın bir ayrıcalığı olsa elhamdülillah ya Rabbi bu kadar yorulmadan uğraşmadan yani bir hareketle cenneti hak etmek elde etmek nasıl bir lütuf Allah için Allah bizim için bahaneler yaratmış cennete gitmek için fırsatlar yani her adımla her hareketle cennete gitmek için bir fırsat var muhterem kardeşlerim. Öyleyse küçük mescitlerde belki olmaz ama büyük camilere gittiğimizde hani imam farza durmadan saflar yeni yeni daha böyle sağlamlaştırıldığı için öne doğru hep böyle boşluklar olur. Aklımızda olsun bu hadis. Herkes böyle duruyor yerinde hızlı kaçmak için. Arkadan öne kimse geçmek istemiyor. Herkes en arkada kalıp hızlı kaçmak için. Yani nereden kaçacaksa onu da bilmiyoruz. Yani Allah'tan mı kaçacak, camiden mi kaçacak? Halbuki bak ne diyor hadis? Boşluk git, boşluk git. Belki fırsat ta öne kadar gidersin daha çok sevap kazanırsın. Namaz saflarında daha önde olmak daha fazla sevap kazandırır. Saftaki boşluğu doldurana Allah cennette bir ev yapar dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem muhterem kardeşlerim. E namaz dedik, saf dedik. Bütün bunlar için ne lazım? Cami lazım. Mescidler lazım. Mescitler lazım. Allah'ın isminin anıldığı, Allah'a secde edildiği yerler lazım. Buyuruyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Men bana mesciden li yuzkar fihi ben Allahu lahu beyten fil cenne." Kim Allah'ın ismi anılsın diye, namaz kılınsın diye Allah için bir mescit yaparsa, maddi manevi orayı iman ederse, ihya ederse, maddi ne demek? Paranla Manevi ne demek? Cemaat olarak. Allah'ın mescitlerini Allah'a inananlar iman ederler. Ayetindekini müfessirler öyle çeviriyorlar, tefsir ediyorlar. Ne demek bu? Maddi ve manevi. Yani paranla oranın yapılmasını sağlayacaksın. Cemaat olarak da manevi destek olacaksın. Ben sadece para vereyim, cemaat başkası olsun olmaz, eksik olur. Yerine gelmez. Paranla destek, Vücudunla da orada kendin için kazanacaksın. Kim bunu yaparsa diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Ben Allah'u lahu beyten fil cennet." Allah her verdiğinde, her gittiğinde ona cennette bir ev yapar. Cennette bir ev. Öyleyse Allah'ın yeryüzündeki en değerli bildiği, faziletlendirdiği yerler mescitler olduğuna göre bu fırsatı da kaçırmamak gerekir. Ne zaman bir yerde mescit yapılıyorsa Gücümüz yetiyorsa 5, 10, 50, 100 neyse artık. Gücün neye yetiyorsa. Ve oralarda namaz kılmak için koşturmak, çalışmak, çabalamak cennet fırsatları muhterem kardeşlerim. Ezan okunuyor. İşte burada sesli okunmuyor. Minarelerden maalesef kulaklarımız ezana hasret. Ama mesela memlekete gittiğimizde, memleketimize gittiğimizde, memleket deyince burada Türkiye'den gelen... Türkiye'li Müslümanlı kardeşlerimiz olduğu için hep orayı kastediyorum. E, camilerde, minarelerde o bizim için tarifsiz bir mutluluk. Şimdi oradaki kardeşlerimiz belki bunu her zaman aynı bizim gibi hasret kaldığımız için hissetmeyebilirler. Ama mesela bizim için değil mi? Bir düşünün gittin İstanbul'a şöyle minareden bir ezan okundu. Yani o tüylerin diken diken olması sanki böyle 50 senedir ezan dinlememişsin. Öyle bir duygu elhamdülillah. Ezan öyle bir müthiş bir şey. Kim işte diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer radıyallahu anh rivayet ediyor. Bu ezan okunduğunda ister minarede okunsun ister buralarda mescitlerde okununca müezzin ezan okuyunca müezzine eşlik ederse ne demek bu? Müezzin Allahu Ekber Allahu Ekber dedi. Sen de içinden Allahu Ekber Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah sende aynısını. Eşhedü en Muhammeden Resulullah sende aynısını. Hayye alal salah hayye alel sende la havle ve la kuvvete illa billah tedin. Allahu ekber Allahu ekber la ilahe illallah yine aynısını söyledim. Kim bunu yaparsa diyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mutlaka ve mutlaka o cennete girer buyurdu. Müslim hadisidir muhterem kardeşim. Müezzin'in dediğini tekrar edeceksin yani hepsi bu. Zikir. Müezzin okurken ezanı sen de onunla tekrar edeceksin. Akılda tutması kolay. Sadece hayya alessalâh, hayya adel felâhta, la havle ve la kuvveti illa billah diyeceksin. Sonra ezan bitti. Bitti mi mükafat? Yine bitmedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme orada ezan duası var. Ezandan sonra. Ezan duası yapacaksın. Ona şefaatim hak olur diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ya bunlar elinin tersiyle itilir mi hiç? Fırsat bunlar Bukhari hadisidir ezen duası Buhari'de geçer Öyleyse muhterem kardeşlerim bu fırsatları Bir mümin namaz kılan bir kişi Sadece bir şekilde kaçırabilir O da nedir bilmiyorsa Bilip de kaçırmak gerçekten akıl karı bir şey olmaz Pratik ameller Aklımıza kalsın diye muhterem kardeşlerim İslam'ın şartlarından Yine bir tanesi nedir Hacdır hacca gitmek Veya küçük hac dediğimiz umreye gitmek kim diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Umre yaparsa iki umre yaparsa Mesela iki umre arasındaki Bütün küçük günahlarına O umreler kefarettir Bu umre için Kim de hac yaparsa mebrur bir hac Anasından doğduğu gibi Tertemiz doğar Ve onun karşılığı sadece ve sadece Cennettir buyuruyor Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem Hac İslam'ın şartlarından Birisi muhterem kardeşlerim maddi imkan lazım, güç lazım, kuvvet lazım tabii ki. Fırsat lazım, fırsatları aramak lazım. Allah'ın izniyle fırsatları zorlayalım. Hacca gidelim, hazırlıklı gidelim, bilinçli gidelim. Hacca niye gittiğimizi bilelim, umreye niye gittiğimizi bilelim. Turist gibi gitmeyelim. Allah için aman aman aman. Allah'a sığınarak söylüyorum. Artık maalesef Birçok alanda umre ziyaretleri turistik faaliyet haline geldi. Maalesef. Nereden anlıyoruz bunu? Kabe'den daha fazla. Kabe'yi işgal etmiş olan o kuleler ziyaret ediliyor da oradan anlıyoruz. Beş vakit namaz için Kabe'de ne kadar zaman gider 24 saat içerisinde? Toplasan 2 saat olsun hadi. Abartarak geriye kalan 8 saat 9 saat kulelerde. Alışveriş merkezlerinde. Burada dönüp bakmadığımız ya bu Yahudi markasıdır. Ya bunun Müslümanlara kurşun çektiğini biliyoruz denilen markalar Kabe'nin eşiğinde sanki helal oluyor. İşgal işgal. Rabbim o işgalden oraları kurtaracak. Bizi memur kalacak inşallah. Gün gelecek oralara da kurtulacak. Tekrar hürriyetine kavuşacak Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle. Bir zamanlar Kabe'nin etrafında 360 küsür put vardı. Şimdi Kabe'nin etrafında yine etrafında putlar var muhterem kardeşlerim. Üzülerek söylüyorum. Canım yandığı için diyorum. İnsanlar Kabe'ye gidiyor, Umre'ye gidiyor, hacca gidiyor. Vallahi gözler görüyor siz de görüyorsunuz. Kabe'den daha fazla oraları geziyor. Oralarda vakit harcıyor. Bunun neresi Umre? Bunun Allah'ın evini ziyaretle ne alakası var şimdi? Orada Kabe incinmez mi? Bizim ecdadımızın Kabe'ye olan hürmetini biliyorsunuz. Bizim ecdadımızın Medine'de Mescid-i Nebevi'yi imar ederken nasıl çalıştığını biliyorsunuz. Ya Burada milliyetçilik yapmak için söylemiyorum haşa ve kella. Ama bir sorun var. Burada sorunlar var. Kutsallara ihanet var. Büyük büyük sıkıntılar var. Onun için bakın ne dedim? Gidersek gitmemiz lazım. Bakın bu karşılığı var. Hazırlıklı gidelim. Nereye gittiğimizi bilelim niçin orada olduğumuzun farkında olalım Allah için muhterem kardeşlerim bir ihtima için vardığımızı Arafat'ta ne yaptığımızı bilelim ümmetle bir araya geldiğimizi orada ümmetten işte Bangladeş'ten, Arakan'dan Afrika'dan, Afganistan'dan dünyanın inanılmaz yerlerinden gelmiş bizim gibi değil klimalı hotele gidiyoruz klimalı hotelde o da sıkıntı bizim için o da hoşumuza gitmiyor çünkü konforu yeterli olmuyor fakat otelin önünde bazen bakın çadırlar var. Ne çadır acaba? Adamlar gelmiş senin gibi benim gibi haca. Ama ancak imkanları orada çadırda kalmaya yetiyor. Orada abdest alıyorlar. Orada yaşıyorlar haftalar boyunca çadırda. O da hacca gelmiş bende. Şimdi onlarla tanışmıyoruz. Belki hiç bakmıyoruz. Verecek sadakamız yok. Acayip haller. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabul olan hacin karşılığı meburur hacin karşılığı sadece ve sadece cennettir ananın karnından doğduğu gün gibidir buyuruyor muhterem kardeşlerim şartlarını siz öğreneceksiniz gidenler öğrenecek öyle turistik faaliyet değildir asla ve kella hiçbir zaman öyle olmaması için gayret edeceğiz inşallah öyle olma noktasında yapanları da kurtarmak için gayret edeceğiz inşallah evet bir başka farz ibadet neydi muhterem kardeşlerim farz olan bir ibadet Hem de bütün bunlar mesela Zamanı var, zemini var, haccın, zekatın, namazın. Bu şimdi diyeceğim farz ibadetin hiçbir zamanı zemini yok. Her zaman farz, cihad. Cihad ibadeti farzlardandır. İslam'ın şartlarındandır. Hiçbir zamanı hiç bitmeyen, ömrünün sonuna kadar nefsinle cihad edeceksin. Kalebinle cihad edeceksin. Paranla cihad edeceksin. Madınla cihad. bu cihad etmen gereken alanlar var. Şimdi bu cihadla alakalı bir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vaadi var. Buyuruyor ki Allah yolunda cihad etmek ve Allah'ın Kur'an'da kendisine vaat ettiği sevabı elde etmekten başka niyeti olmadan kimse ölürse kendisini Allah hesapsız bir şekilde asla azap etmeden cennete koyacaktır buyurdu. Şehit için diyor bunu. Cihada çıktı şehit oldu. Şehit olan kişiyi Allah hesaba çekmeden asla azap etmeden cennete girecektir. Evine gazi olarak dönerse Allah onu yine de cennete gitmesine söz vermiştir buyuruyor. Lütfu ilahi. Kimin gazi olacağını, kimin şehit olacağını Allah bilir. Yani cephede en önde olman, şehit olman için garanti değildir. Halid bin Velid'den daha fazla cephede önde olmuş kimse yok. Ki vücudunda bozuk para kadar yara almamış yer yoktu. Vücudunda Buzuk para kadar yara almadığı yer yoktu ama yatağında vefat etti. Öyleyse kimin nerede vefat edeceğini Allah bilir. Ama burada hadis-i şerifte vaat edilen bir hakikat var muhterem kardeşlerim. Malla yapılan ibadetler için bir iki müjde paylaşalım inşallah. Huzeyfe bin Yeman radıyallahu anh efendimizden rivayet ediyor. Her kim Allah'ın rızasını isteyerek yani sadece Allah için sadaka verirse bakın miktarı yok miktarı yazmıyor. Kim ne kadar gücü yetiyorsa bu sadakayla cennete girecektir buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yine malla kim bir Müslümana borç verirse bununla alakalı bakın. Sizden önceki ümmetlerden bir kimse ölünce cennete girerken kendisine hadis-i şerif dünyada ne yaptın cennete girmeyi hak ettin diye soruldu. Diyor ki ben insanlara mal satar sıkışık durumda olanlara mühlet verirdim. Yani durumu düzelene kadar. Borcunu ödemesini ertelerdim. Peşin satarken de bir kısmını bağışlardım. Bundan dolayı Allah beni cennetine koydu diyor muhterem kardeşlerim. Burada bir teşvik var. Müslümanların birbirlerine borç vermesi noktasında ve bu borcun geri ödenirken kolaylık sağlanması noktasında bir teşvik var. Kim bunu yaparsa Allah onu cennete koyacaktır diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem muhterem kardeşlerim yine bir daha pratik böyle biraz daha pratik örnekler verelim hadis-i şeriflerden cennette yerleri garantileyen Resulullah'ın ifadesiyle muhterem kardeşlerim dışarı çıkıyoruz yollarda yürüyoruz Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor Resulullah buyurdu ki yolda giderken insanlara bak Müslümanlara değil insanlara eziyet verebilecek herhangi bir şey yoldan kaldırmak bir taştır bir daldır bir ağaçtır bundan dolayı Allah kulunu cennete sokar diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani sadece bu insanı cennete götürür değil bir mümin bir müslüman bunu da yaparsa cennete götüren bir ameli işlemiş olur şöyle de anlayabiliriz bir mümin bunu yapar demek yani ne demek bu bir mümin sokağı kirletmez gençler bir mümin sokaktaki kiri kaldırır diyor bu hadis-i şerif bir mümin elindeki çöpü sokağa atmaz bir mümin sokakta böyle bir ahlaksızlık yapmaz. Çarşıda, pazarda da, sokakta da örnek olur. Kim bunu yaparsa cenneti vaat ediyor. Allah Celle Celaluhu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildiriyor muhterem kardeşlerim. Bunlar neden söyleniyor? Bu kadar basit mi? Buradaki önemli olan sosyal yapıyı güçlendiren, Müslümanların toplumdaki bağını kuvvetlendiren davranışlar. Hatta şuna bakın. Ebu Hüneyd e rivayet ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den. Adamın biri geldi. Çok susamış. Kuyuya indi. Bukhari hadistir. Hadis-i şerif paylaşıyorum sizinle. Bukhari'de geçen. Resulullah buyuruyor. Kuyuya indi. Oradan su içti. Kuyudan yukarı çıktı. Biraz uzun olduğu için özetini veriyorum. Vaktimiz bitiyor çünkü. Yukarı çıktı kuyudan. Kendisi susuzluğu gitti artık. Kana kana kuyudan su içti. Yukarı çıktı. Baktık orada küçük bir köpek var. O da susamış onun gibi. Toprağa Yalıyor. O kadar susamış ki toprağa yarıyor. Baktı acıdı. Tekrar kuyuya indi. Şimdi nasıl su verecek? Bardak da yok, kab da yok, şişe yok hiçbir şey. Ayakkabısını çıkardı diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ayakkabının içine su doldurdu. Kuyudan yukarı tırmanırken bu kadar detaylı bir hadis. Ağzıyla ayakkabıyı tuttu. Yukarı çıktı. Bu köpeğe su verdi. Allah bu amelinden dolayı onu bağışladı ve onu cennetine girdirdi diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabe soruyor ya Resulallah. Ya bir köpek dört ayaklı için mi? Vallahi her yaş ciğer sahibi için de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Her yaş ciğer sahibi için. Tersi de var. Bir kadın diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir kediyi evine hapsetti. Dışarı çıkmasına yemek vermedi. Dışarı çıkıp yerin haşeratından tutup fareden yemesine de izin vermedi. Allah o kadının o davranışından dolayı namaz da kılsa oruç da tutsa o kadını cehenneme soktu diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Mümin Allah'la barışık kendisiyle barışık tanışık toplumla insanla barışık doğayla barışıktır. Mümin zarar vermez. Mümin zararı giderir muhterem kardeşlerim. Ebu Derda radiyallahu anh sordu ya Resulallah bana bir amel göster ki beni direkt cennete götürsün. Sahabeler soruyor. Biz öğreniyoruz muhterem kardeşlerim. Şimdi o sahabemi acaba Allahu alem bazen hiddetleniyor veya orada hiddetlenen birlerim var veya öyle sinemi dedi hikmet bilemiyoruz. Ama dedi ki efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sinirlenme cennete gideceksin dedi. Hiddetlenme, sinirlenme. Eğer hiddetlenmezsen karşılığında cennet vardır. Şimdi bunu mesela diyelim. Böyle çok uysal hiç sinirlenmeyen, Niddetlenmeyen bir kardeşim bunu anlayamaz. Ama şimdi aramızda böyle. Trafikte kırmızı lambaya sinirlenen, Onu sollayan adama, Öldürmek istercesine sinirlenen, Yemek sıcak gelince, Soğuk gelince, Biri ters baktı diye, Yahu inanılmaz şeylerden, Basit şeylerden dolayı sinirlenen insanlar. Bak Resulullah buyuruyor ki, Sinirlenme kardeşim. Sinirlenme, cennet var. Sinirlenirsen, Yok cennet tersi var Allah muhafaza buyursun öyleyse buna dikkat edeceğiz inşallah müminler hastanede olan kardeşlerini hasta olanları hatta gayrimüslim olsa bile komşusunu tanıdığın iş arkadaşını o zor günde hastanede olanları hasta ziyareti ve evinde hasta ziyareti yapanlara Allah Celle Celaluhu cennette ve cennet meyvelerinden lütfeder buyuruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Önemli bir sünnettir muhterem kardeşlerim. Yine buna benzer başka bir hadiste sadece hasta ziyareti değil. Bu Müslümanlar arası ziyaretleşme ile alakalı. Kul sadece ve sadece yani bir para alacağı yok, çıkar yok, iş alışveriş bir şey yok. Sadece Allah rızası için akrabalık bağı da yok. Allah için Müslüman kardeşini kim ziyaret ederse Allah ona cennette bir köşk hazırlar diyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ziyaretleşmeye uzak da olsa mesafe de olsa teşvik yapıyor hadis şerifte muhterem kardeşlerim. Şimdi biraz hanımlar içinde anne babalar içinde bir teşvik olsun inşallah. Zaten pratik hızlı seri bir şekilde geçiyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Enes bin Malik radıyallahu anhten rivayetle kim üç kız çocuğunu büyütürse. Onlar buluğ çağına erinceye kadar. Yani onları evlendirinceye kadar. Evden çıkıp gidinceye kadar. Yani onlara yedirir, içirir, giydirir, terbiye ederse kıyamet gününde ben ve o şöyle olacağız dedi. Ne dedi? Şöyle yaptı. Parmaklarını böyle yaptı efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kıyamette böyle beraber olacağız dedi. Bunu nerede diyor? Kendisi gelmeden kız çocuklarının diri diri toprağa gömüldü topluma diyor kızların o değerli insanların Allah katındaki değerini o topluma bildirmek için. Bize de bir teşvik veriyor. Sonra sahabe sordu. Ya Resulullah 3 kız değildi 2 olursa 1 olursa ona da dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kız çocuklarını yetiştirmek için. Oğlanlar ihmal edilecek? Onlar da ihmal edilmeyecek. Fakat kız için burada teşvik var. Muhterem kardeşlerim. Yetimler için teşvik var. Kim yetimleri gözetirse korursa ben Onunla cennette şöyle olacağım dedi bu seferde böyle yaptı. Orta parmağıyla işaret parmağını bir yere bu kadar yakınız dedi cennette. Resulullah'a kim komşu olmak istemez cennette. Ya bu amelle Resulullah'a komşu olunur mu? Olunmaz. Biz nerede o nerede? Ama şu amelle olunur. O buyurdu çünkü. Sayıh hadis-i şerifler muhterem kardeşlerim. Sonra anne baba. Evlenmediysek çoluk çocuğumuz yoksa anne babamız mutlaka var. Yazıklar olsun ona, yazıklar olsun ona, yuhalar olsun ona. Kime ya Resulallah? Anne veya babası veya her ikisi onun yanında yaşlılık çağına kadar yaşlandı. Allah onların yaşlılığını ona lütfetti. Beraber görüyor, yaşıyor. Onlar sayesinde cenneti kazanamayana yuhalar olsun dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yazıklar olsun ona. Yani anne baba veya anne veya baba fark etmez. Yaşlandı, böyle bakıma ihtiyaçları var, sevgiye ihtiyaçları var ilgi ihtiyaçları var, hizmete ihtiyaçları var veya oradalar onlarla beraber onlar üzerinden kim cenneti hak ediyor. Bunu beceremeyene yazıklar olsun becerine cennet var diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem fırsat veriyor. Babayla alakalı bir özel bir teşvik var. Ne buyuruyor? Baba cennet kapılarının ortanca kapısıdır. İstiyorsan sen ey genç artık o cennetin orta kapısını kaybet. İstiyorsan onu aç diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Babalar bu hadisi şerif yine Tirmizide diğer kaynaklarda geçen bir hadis şerif. Cennetin orta kapısı garantili babadır. İstiyorsan babana hizmet edip itaat edip o kapıyı açarsın istiyorsan kapatırsın cehenneme gidersin. Adam geldi ya Resulallah savaşa çıkmak istiyorum seninle. Annen sağ mı dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet ya Resulallah git annene bak dedi. Annene hizmet et. Cennet senin için cennet kılıçların gölgesinde değil annenin ayaklarının altında cennete git oradan kazan dedi Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem Demek ki orada o anda onun annesi ona ihtiyacı var bakıma ihtiyacı var nefiri an da değil yani herkesin cihada çıkması da gerekmiyor burada fıkıh derin bir konu oraya girmeyeceğim fakat fıkıh bilinmeden usul bilinmeden, işte anne babanın sözü dinlenmeden maceralara girmek, anne babaya asi olmak, hocayı dinlememek vesaire, Bunlar maalesef günümüzde de çok sık yaşanan, tuzaklara düşünen oyunlardan alanlarından bazıları muhterem kardeşlerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine Sehel bin Sa'd radiyallahu anh rivayetle Her kim bana iki dudağıyla iki bacağın arasındaki et parçasını koruyacağını garanti ederse ben de ona cenneti garanti ediyorum. Yani Dilinizi ve cinsel organlarınızı muhafaza edin. Zina yapmayın, iffetinizi koruyun, cennete girin. <gülüyor> Muhterem kardeşlerim bugün hapishanelere baktığımızda genelde bu iki organla yapılan suçu işleyenler hapisleri dolduruyor. Ya küfür etmiş, kavga yapmış, bundan dolayı cinayet olmuş veya zina yapmış. Bu olaylardan dolayı bir cinayet olmuş bir vesaire. Hapisler dolu böyle insanlarla. İşte ahirette de cehennem bunlarla dolu olacak. Hadis bunu diyor yani. Bunları bana muhafaza ettiğinize dair garanti verin. Ben de size cenneti garanti veririm diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Muhterem kardeşlerim sabır bütün bunları yapmak için de gereklidir. Çünkü sabır neydi? İbadet yapmak için sabredeceğiz. Musibetlere karşı sabredeceğiz. Düşmanlardan gelen şerlere karşı sabredeceğiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakın. Bir imtihan dünyasında yaşıyoruz değil mi? Allah istediği şekilde bizi imtihan eder. Sonuçta imtihan dünyasındayız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Ebu Musa Ereşari'den kulun evladı öldü. Çocuk vefat etti. Ağır bir imtihan. Belki imtihanların en ağırlarından. Rabbim muhafaza buyursun. Kulun evladı öldüğünde Allah o evladın ruhunu kabzeden meleklere sorar. Kulumun evladını aldınız mı der. Evet ya Rabbi. Kulumun kalbinin meyvesini çıkardınız mı der. İfadeye bakar mısınız? Evet ya Rabbi biz anlayalım diye Allah Celle Celaluhu meleklerine soruyor. Ne dedi kulum peki? Siz kulumun evladını bak ifadeye bak kalbinin incisini meyvesini aldığınızda o yavrusu vefat ettiğinde kulum ne dedi? Dedi ki ya Rabbi inna dillahi ve inna ileyhi raciun. Veren sensin Allah'ım alan sensin. Sabrediyorum ya Rabbi dedi. Verdiğinde de hamd ediyorum aldığında da hamd ediyorum sabrediyorum ya Rabbi dedi. Allah celle celaluhu melekleri emeder. O kuluma cennette bir köşk hazırlayın. Üstüne hamdevi yazın. İsmini o kul için hamdevi. Şükreden kulun evi. O bela ve musibet karşısında hamdetti o kulum. Şimdi hatta bakın şöyle güzel bir hadis-i şerif var yine. Bütün hadisler güzel de konumuzla alakalı. Sabrın karşılığını Abdullah ibn Abbas radıyallahu ta'ala diyor ki orada bir sahabi Ata bin Ebi Rabaha, Rabaha anh, sana cennetlik bir kadın göstereyim mi evet göster bak şurada siyah bir kadın var diyor bu siyah kadın cennetlik Allah Allah niçin diyor diyor ki bu siyah kadına Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün geldi ve dedik ki, ya Resulallah bana Sara hastalığı tutuyor tuttuğunda bu epilepsi mi diyoruz değil mi buna epilepsi hastalığı bana bu hastalık tutuyor. Ya Resulallah tuttuğumda üstüm başım açılıyor. Ya Rasulullah iffetli bir annemiz. Namus, haya var. İyileşmem için Allah'a dua et. Yani hastalığı bakın neden kaygısı? Üstüm başım açılıyor ya Resulallah hastalandığımda. Haya ediyor. Sıkıntı bu. Resulallah bakın ne buyuruyor ona. Diyor ki eğer sabredeyim dersen sana cennet var diyor. Allah seni bu hastalıkla imtihan ediyor eğer sabredersen karşılığında cennet var. Yok yine de istiyorsan Allah'a dua edeyim sana şifa versin. Kadıncağız dedi ki diyor İbni Abbas radiyallahu anh Ya Resulallah Allah'a dua etsen de o hastalığın tuttuğu anda üstüm başım açılmasa da ama hastalığımda kalsın madem karşılığında cennet var. Allah Resulü vaat etmiş şu teslimiyete bakar mısın? Şu teslimiyete bakar mısın? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun için dua etti. Şu cennetlik bir kadın Allah Resulü buyurdu diyor. Muhterem kardeşlerim. Bütün kazalarla alakalı bu hadisler var. Kazada elini kaybetti. Allah muhafaza olsun. Gözünü kaybetti. Hadis-i şerif. Kim bunlar karşılığında sabrederse karşılığı cennettir diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İşte o annemizden bahsettik. Kadınlara özel bir hadis okuyalım. Bitiriyoruz inşallah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki onların sorumlulukları Allah'ın onlara yüklediği mükellefiyetler daha az erkeklere yüklediği mükellefiyetlerden. Erkek çalışacak, para kazanacak, nafaka kazanacak, eve gidecek, kirayı ödeyecek, hanımına harçlığını verecek, çoluk çocuk nafakasını ödeyecek. Bak kadın için nasıl mükellefiyet? Hadis i Şerif. Bir kadın beş vakit namazını kılarsa, Ramazan ayında orucunu tutarsa, ırzını, iffetini, namusunu korursa, kocasına maruf bütün Meşru emirlerinde itaat ederse cennete Ey Allah'ın kulu kadın Dilediğin kapıdan buyur Allah cennete gitmeni sana izin verdi denilecek Hadis-i şerif Muhterem bacılarım Bu hadisi şerifi İnşallah amel noktasında Uygulama noktasında Asla aklımızdan çıkarmayalım İnşallah Teala Ders ortamlarından kadın olsun erkek olsun vazgeçmeyelim. İslam cemaatlarından, Müslümanların toplantılarından, Müslüman cemaatlarından ayrılmayalım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki onunla alakalı yeri gelmişken cemaat-i sıkı sarılın. Sakın ayrılmayın. Şeytan ayrılanlarla beraberdir. Cennetin ortasını isteyen Müslümanların cemaatine sarılsın dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem muhterem kardeşlerim. Şimdi bir hadisten not almışım buraya bizim için yani Avrupa'da yaşayan gurbette yaşayan Müslümanlar için bir müjde olsun inşallah böyle kulaklarımızda bu ölüm ve sonrası cennete kazandıran cennete götüren ameller noktasında bir kulaklarımızda küpü olsun inşallah bakın Müslim'de geçen bu hadis-i Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Müslim cennet bölümünde geçen 83 numaralı hadis-i şerif. İlgili arkadaşlar için numarasını da verip belki bakmak isterler oradaki diğer hadislere de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki doğduğu yerden başka bir yerde ölen. Şimdi gerçi burada bizim birçoğumuz genç kardeşlerim buralarda doğmuşuz. Gerçi sorunca memleketin neresi diye sorunca hala Türkiye memleketim ben Ardahanlıyım diyorum. Posof. Çünkü babam memleketi orası, ana memleketi orası. Biriniz Kayseri'den, biriniz Uşak'tan, biriniz Zonguldak'tan, birisi Adana'dan neyse artık. Türkiye'nin birçok yerinden 81 ilin birinden geliyorsunuz elhamdülillah. Allah bizi birbirimize kardeş ilan etmiş. Nereden geldiğimiz hiç önemi yok. Ama doğduğu yerden bir başka yerde işte biri Zonguldak'ta doğdu biri Bursa'da doğdu biri Ankara'da doğdu vesaire. Ama Almanya'da vefat etti. Gurbete gelmişti. Orada maişet kazanacaktı. Orada yaşadı. Oraya yaşarken takdir ilahi orada ölüm geldi. Doğduğu yerden başka bir yerde gurbette ölene cennetten doğduğu yerle öldüğü yer arası kadar bir yer garantidir dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Müthiş bir hadis-i şerif. Belki ilk defa duydunuz. Öyleyse muhterem kardeşlerim hüsnü Hatime için yani imanla Müslüman olarak vefat etmek için çok dikkat edeceğiz. Ama bu hadis-i şerif de hem gurbetin hem de geride kalanlar için yani o ölümün üzüntüsü için teselli olan gerçekten muazzam bir hadis-i şerif Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin muhterem kardeşlerim bütün bunları yapabilmek için istikamet lazımdır bu anlattığımız bugün ve ondan önceki dersimizde cennete götüren ameller diye andığımız o amelleri Allah celle celaluhu bir defa iki defa on defa yüz defa işlememizi istemiyor ömür boyunca ist işlememizi istiyor istikamet istiyor bizden. hani sahabe gelip sordu ya Resulallah bana İslam'dan, senden sonra hiç kimseye sormayacağım. Yani beni şu yürüyüşümü cennete varıncaya kadar garanti altına alacak bir şey öğret ya Resulallah. Deyince ne demişti Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Kul âmentu billâh thumme Allah'a iman et, mümin ol. Sonra istikametten ayrılma dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem muhterem kardeşlerim. İstikametten ayrılmamak muhterem kardeşlerim. O kelime-i söylemiş olduğumuz, vermiş olduğumuz sözü sonuna kadar sadık olarak götürmek. Hazreti Ömer radıyallahu anh ne buyuruyor? İstikametle alakalı. Tilki gibi eğri büğrü gidişat sahibi olmayın. Her esen rüzgar şöyle sizi savurmasın. Küçük rüzgar, büyük rüzgar çizgiden ayrılmayın. Zikzak yapmayın. La ilahe illallahın gereği neyse ona göre yaşayın. Modası geçici Müslüman olmayın. Haşa ve kella. Zamana, zemine göre Müslüman olmayın. Sonuna kadar bu ameller, bu itikat üzere devam edin. Eğer öyle olursa işte o zaman zaten varacağınız yer cennettir. Önemli olan istikamettir muhterem kardeşlerim. Vaktimiz doldu biliyorum fakat hani notlarımı almışım. Hem güzel bir hatıra olarak aklımızda kalır diye inşallah. Hani bu istikameti çok güzel anlatan bir hadis-i şerif var. Özetinin özeti olarak vereyim inşallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine o Miraç gecesinde cennette gezerken orada bir koku aldı koku cennette bir koku aldı sordu Cebrail Aleyhisselam'a bu ne kokusudur ey Cibril dedi dedi ki ya Resulallah bu koku dedi Firavun'un kızının hizmetçisinin berberinin ve onun çocuklarının kokusudur ya Resulallah dedi kendisinden ne kadar zaman önce yaşamış Hz. Musa döneminde Firavun'un Kızının, hizmetçisinin ve çocuklarının kokusu cennette var. Miraç'ta o kokuyu aldı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra anlattı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu neyin kokusu nasıl oldu? Bu hizmetçi muhterem kardeşlerim. Firavun'un kızının saçlarını tarıyordu. Fakat Müslüman, Maşite Sultan diye geçer kaynaklarımızda. Maşite Sultan, o annemiz cennette Resulullah'ın kokusunu aldığı o mübarek kadın. Hadis kaynaklarına geçmiş. Firavun'un kızının saçlarını tararken elinden tarağa düştü. Tarak düşünce yerden alırken bismillah dedi. Bismillah dedi. Kız sordu ne dedin? Bismillah dedim. O kim dedi? Babamdan başka bir ilah mı var dedi. Güldü. Hizmetçi güldü, gülümsedi. Senin baban dedi uyurken dedi göz kapaklarına hakim olabiliyor mu? Olamıyor dedi. Göz kapağına hakim olamayan Allah olur mu dedi. Uyurken gözünün kapağına hakim olamayanlar ilah olur mu? Olamaz. Benim Allah'ım beni seni babanı bütün insanları yaratan Allah Azze ve Celle dedi. Seni babama şikayet edeceğim dedi. Gitti babasına söyledi Firavun'a muhterem kardeşlerim. Firavun çağırdı kadını. Benden başka bir Rabbim varmış öyle mi dedi. Evet dedi. Seni ve beni yaratan Allah Azze ve Celle Benim Rabbim dedi Bak son fırsat veriyorum dinine geri dön dedi Yani resmi dine Benim sana inan izin verdiğim kadar inanabilirsin Benden başka Rab olmaz dedi Beni kabul edeceksin Rab olarak Buraların yöneticisi kanun koyucusu Benim diyor Firavun benden başka yok Bunu kabul et ölümden kurtul Yok kabul etmezsen Şiddetli azap ederim, ederim sana dedi Sonu zaten ölüm Oradan bir kazan getirdi. Tutuşturdular, yağ koydular Yağ kaynatmaya başladılar Kadının çocuklarını getirdiler Gözünün önünde çocuklarını O kaynayan Yağ atmaya başladılar Büyük çocuktan başlayıp Gözünün önünde hadis-i şerif okuyorum size muhterem kardeşlerim Bir hikaye değil Bin bir masalı değil yani Sahih bir hadis Bütün sahih hadis kaynaklarımızda Bulabileceğiniz hadis-i şerifi paylaşıyorum Sizinle burada Çocukları kaynaya ya attılar gözünün önünde çocuk vefat ediyor hatta ondan önce o mübarek hanım dedi ki Firavun'a bir isteğim var sorunca son isteğin var mı? isteğim var nedir? biz şimdi orada yanacağız kül olacağız çocuklarımla benim o yanan külümüzü bari bir beze sar bir araya koy dedi olur dedi onun sıkıntısı yok zalim kafir tağut çocukları yakıyor büyük çocuk orta çocuk Bebek kundakta Ondan önce belki günlerce hapis içkence görmüş Annesinin koynuna verdiler Ağlamaya başladı emzirilmek istiyor Yani azabı yükseltmek için kucağına veriyor Sonra aldılar Onu da atacak Kadın orada biraz titremeye başladı Yani bu analık duygusu Şimdi bizden daha fazla Onu hanımefendiler daha fazla Hissediyor anlıyorlar bu acıyı Barana bastığı o yavruyu alacak biraz evvel büyük çocuklara attığı gibi o kaynayan yağın içerisinde eritecekler o bebeği kucağından geri alıp vazgeç hala vazgeç yapmayacağız diyor vazgeçmiyor benim Rabbim Allah'tır diyor onu da aldılar bırakmadı fakat o anda diyor ki hani hadis-i şerifte dile gelip konuşan çocuklardan bir tanesidir o yavru sene dedi ki anneciğim sabret, benimle beraber atla, karşılığı cennet dedi, korkma. Dile geldi çocuk ve onunla beraber onu da yaktılar muhterem kardeşlerim. İşte o Maşite Sultan'ın çocuklarıyla birlikte o kaynayan yağda öldürülmesi, şehit edilmesi öyle bir koku oluşturmuş ki cennette o koku var. Resulullah Miraç'ta bu kokuyu alıyor bu kokuyu soruyor bu hadisi şerifi bize öğretiyor muhterem kardeşlerim niye dedim bunu istikamet istikamet nedir deyince istikamet şöyle 50 40 60 senelik ömürde namazdan dahi taviz vermek mi oruç tutma noktasında sıkıntılı olmak mı haram yememe noktasında erimek mi taviz vermek mi yani Allah'ın helalleri haramları noktasında kaymak mı yoksa maşite sultan gibi kaynayan yağ atılmamak için atılma pahasına dahi olsa kelime-i tevhidden ayrılmamak istikamet neyi? Bunu düşünmenizi istediğim için bu hadis-i şerifi burada paylaştım sizlerle muhterem kardeşlerim. Bizler müminiz elhamdülillah. Rabbimize duamız, ona yalvarıyoruz istirhamımız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisinde bildirdiği gibi mümin cennete gidinceye kadar bu cennete götüren amelleri işlemekten usanmaz ve bıkmaz buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İşte istikamet budur. İtikadi noktada ve amel noktasında istikametini bozmaz yorulmaz ta ki cennete girinceye kadar oraya girince Allah'ın izniyle rızasıyla artık zaten kulluk bitmiştir. Yani mükellefiyet bitmiştir görevler öyleyse Böyle bir hedefimiz olacak. Cennete girene kadar kulluğa devam edeceğiz. İstikametten ayrılmayacağız Allah'ın izniyle muhterem kardeşlerim. Kur'an'da cennet ayetlerini okuduğumuzda Allah'tan cenneti isteyeceğiz. Hadis-i şeriflerde cenneti okuduğumuzda Allah'tan cenneti isteyeceğiz. Kur'an'da cehennem ayetlerini okuduğumuzda Allah'tan cehennemden sakınacağız. Hadis-i şeriflerde okuduğumuzda cehennemden sakınacağız. Ve Rabbimize yalvaracağız. Ya Rabbi bize cennetini lütfeyle ya Rabbi. Bizi cennete götüren amellerle haşır neşir ile ya Rabbi. Ya Rabbi bizi cehennemden uzaklaştır. Bizi cehenneme götüren amellerden uzaklaştır ya Rabbi. Ne kadar dua yapsak dilimiz dönmez, zamanımız yetmez. Öyleyse ya Rabbi senden Resulünün hayır namına istediği her şeyi istiyoruz ya Rabbi rütfeyle. Ya Rabbi senin Resulün şerrinden, kötülüğünden neyden sıkındıysa, sakındıysa, sana yalvardıysa <gülüyor> biz de onların hepsinden sana sığınıyoruz Resul'un gibi bizleri de ondan uzaklaştır koru ya Rabbel Alemin Rabbim son nefeste iman nasip eylesin Rabbim ölüm meleklerinin cennet müjdesiyle gelip ruhlarını bu müjdeyle aldığı kullarından eylesin Rabbim kabirlerimizi cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin Kabirde sorgu sual meleklerinin sorularına cevap verebilmeyi nasip eylesin Cennetten, Kabirlerimizden cenneti seyredebilmeyi nasip eylesin Kıyamet koptuktan sonra kabirlerinden mümin olarak tekrar dirilmeyi Rabbim lütfeylesin, nasip eylesin. Mahşer meydanında utandırmasın, mahkemeyi kübrada Rabbim utandırmasın. Amel defterlerinin tartıldığı terazi mizanda amel defterlerinin, mizanın sağ tarafının ağır geldiği kullarından olmayı Rabbim nasip eylesin. Sırat köprüsünden yıldırım hızıyla, tufan gibi, yıldırım gibi geçen kullarından Rabbim eylesin. Sırat köprüsünde ayağa kayıp cehenneme düşmekten Rabbim bizleri muhafaza eylesin. Amellerimizin çok olmasını nasip eylesin ki sıratta amellerimiz nur olsun. Sıratı geçtikten sonra Resulullah'ın havuz-ı kevserinden kana kana içmeyi Rabbim nasip ve müyesser eylesin. Cennetiyle, cemaliyle, Resulullah'a, ashabı kirama, peygamberlere komşu olmakla Rabbimizleri <Sessizlik> müşerref eylesin. Amin ya Rabbel alamin. ve selamun aley'l murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin. Rıza-i Allahu teada. Fatiha salawat.